Ne dersin? Acaba bütün dünyayı mı kurtarsan? <gülüyor> Aman onu da sonra kurtarırız canım. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Hadi ıslanalım. Olacak, çok tatlısın sen ya. <gülüyor> yürü yürü yürü. Yürü yürü <gülüyor> yürü, yürü, yürü. Hadi hadi. hadi. Ya. Ya. ya bu ev <gülüyor> nereye gidiyor ya? Ne sessiz ya? olun sessiz. <gülüyor> Burada hibo tehlikesi var. Sessiz. <gülüyor> buradan buradan. <gülüyor> buradan girelim. Yürü Herkese iyi akşamlar tekrar. Açık Radyo ve Açık Dalgı Programı, rimolar ve zimolarla devam ediyor hatta. Oradan bir sesle başladık. Kasabada Barış filmi Altın Portakal'lardan nihayet bu cuma günü vizyona girecek. İstanbul'da da filmin yönetmenleri ve yapımcıları şu anda burada. Ee, hoş geldiniz hepiniz. Nerminer, İsmet Kurtuluş ve Yonca Ertürk bizlerle. Merhabalar. Hoş geldiniz. Evet bu cuma vizyonda dedik. Şimdi Rimolar ve Zimolar'ın bir iddiası var. Bizim de ilk başta ilgimizi çekmiş olan ilk uzun metraj kukla filmi e, olarak geçmekte. E, niye böyle bir şey kalkıştığınızı en başta sorayım. Nermin mi diyeyim Nerminer? <gülüyor> Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee... Bir çocuk filmi yapmak istiyorduk. Hı hı. Ee, uzun zamandır Yönce ile konuşuyorduk bu konuyu. Bir çocuk filmi yapalım, nasıl yapalım vesaire. Sonra kendi backgroundlarımıza yaptığımız şeylere bakıp e, gerçekleştirilebilir bir proje yapalım. Hani bu da e, bildiğimiz bir konu olan kukla olsun e, gibi bir şey vardı konuşa konuşa. Aslında öyle başladı. Bir de ilgi çekici olması gibi belki çocuk İlgi üstünde. çekici evet olması. Ee, onun hayata. dışında evet yani hem bildiğimiz bir iş işte çok iyi kukla oynatıcılar tanıyoruz. Ee, bu, bu tip şeyler nasıl yapılır biliyoruz. İşte Hı -hı. yıllarca benzer işler yaptık. Ben animasyon karakterleri tasarladım. Hı -hı. Birlikte Yonca ile birlikte prodüksiyonunu gerçekleştirdiğimiz bir sürü projede çalıştık. Hı -hı. Ee, dolayısıyla bildiğimiz bir konu olduğu için aslında cesaret ettik. İsmet'i de... ...çağırdık, o da geldi sağ olsun. <gülüyor> evet, Yoncan'la hikayeyi beraber yazdınız. Evet. E evet. evet İsmet'le beraber de çektiniz. Evet. Aslında doğru. İsmet de, sonradan Süreya, e, ...Kral ve Edip Ekal da... ...katıldı, hep beraber yazdık. Giderek büyüyen bir kadın. Peki, <gülüyor> evet. Kasabada Barış deniyor. Rimolar ve Zimolar... ...iki komşu ama birbirini tanımayan... E, ...halk... <gülüyor> diyeceğim bilmiyorum. Doğru, kab evet. kab kabı olacak Seferolları ve Terlioğulları gibi böyle ortada bir yeşil vardı varken. Bayağı öyle aslında <gülüyor> evet yani. Anlaşamıyorlar, daha doğrusu birbirlerini tanımıyorlar ama belki de anlaşabilecekler, ha. en başta hissettiğimiz o. Aslında evet yani hikayenin başlangıcında şey var, bir küslük söz konusu. Bu küslüğün nedeninin ne olduğunu da filmin ilerleyen vakitinde anlıyoruz aslında. Ee, ...geçinemiyorlar kısmı da aslında... ...kulaktan kulaya yayılmış bir takım bilgilerden... Hı hı. ...halka ulaşmış bir şey. Sonrasında o düğüm çözülüyor zaten. Hı hı. Nasıldı peki? Ee, bundan önceki... E, ...gösterimde alımlanması... ...çocuklar tarafından Antalya'da... ...sanırım sadece değil mi? Ee, evet. Antalya oldu. Bir de özel... E, ...sadece çocuklara özel bir gala yaptık. Yani büyükler ve çocuklar hı. karışık ama... ...çocuk yoğun bir gala yaptık. Hı hı. E, çok eğlendiler... Ebeveynler de çok eğleniyor. E, hikayeyi de bence içten içe, yani büyükler hemen kapıyor zaten de. E, çocuklar da içten içe anlıyorlar diye düşünüyoruz. Evet, <gülüyor> evet. Ben de yani az evvel girmeden konuştuk, e, ondan da ufak kopya çekersem. Yani film güldürüyor evet. ve... Bir anda biti veriyor aslında çok iyi güzel bir kurgusu var ee, ama bununla beraber de gerçekten çocukları içten içe barış mesajı <gülüyor> vermiş oluyorsunuz. Burada hani e, çok da nasıl diyeyim spoiler'a da girmesin ne, ne olur. Evet tabii. Ne, ne dair ama. evet tabii ama olabildiği kadar hakikaten onu o, eğlenceli bir dil bulup öyle <gülüyor> yapmaya çalıştık e, çünkü hani konu önemli bir konu ulaşması gereken mesajı kıymetli. Evet. Olabildiği kadar da hani çocukları sıkmadan baymadan eğlendirerek anlatmaya çalıştık. Peki çok uzun konuşmayalım üstüne o zaman bu cuma nasılsa vizyona girecek. Pek çok sinemada girecek. Daim olsun. Daha uzun sürsün. E, vizyonda kalma tarihi. Şimdi biraz böyle deli iş gibi gözüküyor. Baktığınızda tek tek o bir uzun metrajdan bahsediyoruz. Koklaları oynatıyorsunuz. Kimdir? Kaç saat sürdü çekimler? E, prodüksiyon aşamasında Neler canınızı sıktı? Bir de kuklaların dışında tabii ki... Bir de tasarım e, süreci var. Evet, vardı. büyük bir tasarım süreci var. Filminin geçtiği mekan mı değil, kurgu mekanı ya da. E, bu kukla konusu benim için biraz yeni. E, Yonca ve Nermin ve e, ana kukula yöneticilerimiz e, bu konuda çok e, tecrübe sahibi insanlar. Ben onlarla birlikte yani onların sayesinde bu işe çok kolay adapte oldum. Ve e, benim için de e, yeni bir şey sanki böyle uzun zamandır bildiğim bir şey haline döndü birkaç gün içinde e, sette. Ee, onların kuklaların oynatılması meselesi e, çok iyi yöneticilerimiz olduğu için e, çok zor bir şey değildi bizim için. Ee, bir prodüksiyon tasarlanıyor. Bir, bir dekor ve bir stüdyo <gülüyor> e, onların oynatabilmesine müsait hale getiriliyor. <gülüyor> e, monitörleme ve e, setleri yükseğe kurma e, temelli bir şey bu. E, bu, bu temel e, düzelimi yaptıktan sonra e, zaten arkası geliyor. 20 günlük bir çekim süreci oldu bizim. E, prodüksiyon da e, i̇lk başta e, konsept çizimler ve e, e, ona uygun e, üretimlerle Nermi'nin e, e, bu, bu işin başında olduğu bir süreçten geçti. Ve e, galiba e, o yedi aylık bir senaryo sürecinden sonra evet. herhalde son e, bir ay içinde o e, set tasarlandı ve Hı -hı. E, çekmeye uygun hale geldik. Evet. Ne? evet. Yedi aylık bir senaryo süreci nelere dikkat edildi yazılırken peki onu merak ediyorum. Neler çıkarıldı nasıl sunulması? Yani aslında kendi de güldüğümüz, kendimizin de güldüğü, çocukların da güleceğini düşündüğümüz bizimle beraber şeyleri e, tabii ki niyetlendik ama şeye dikkat ettik tabii yani temiz bir dili var filmin. <gülüyor> evet. e, çocuklara yani kötü kelimeler zaten <gülüyor> kullanmıyoruz. Zaten mesajımız e, temiz bir mesaj. E, or onlara dikkat ettik aslında. Çok öyle acayip bir şey olmadı. Hı hı. Bel belki şey ekleyebilirim. E, o, o süreç boyunca da aslında kuklanın kendi fiziksel kabiliyetleri, yapabileceği şeyler, yapamayacağı şeyler var. Uh -huh. Senaryo aşamasında onları da çok kayı almak zorundasınız. Uh -huh. Hani ona göre de bol bol aslında inceleyip sık dokuduk oraları. Çünkü kendince kabiliyetleri, kendince güzel resimleri olan bir dünya kukla dünyası. Ona göre de senaryo sık sık aslında hani update etmemiz gerekti. Hani şimdi şurayı da şöyle yapalım uh -huh. çünkü hani bu daha çok yakışır, bu daha doğru çalışır vesaire falan gibi. Hani birazcık teknik şeyi de senaryo bir minik Yani daha giydirerek. stüdyo kurulmadan önceki... Tabii tabii. tabii. Ha, ha. Peki nedir kuklanın kabiliyetleri? Kuklanın kabiliyetleri hem çok fazla... Hı hı. ...hem de şey kendini nevi şahsına münasır. Hı hı. Bunlar el kuklaları bizimkiler. İpli kukla değiller. Hı. El kuklaları da şu demek... ...iyi bir oynatıcının elinde bir süre sonra kukla olduğunu unuttuğunuz... ...gerçekten oyuncu izlediğinizi düşündüğünüz evet. anlar yaşıyorsunuz. Elimize giydirdiğimiz kukla. Giydirdiğiniz mu? kukla, evet. Çok şanslıydık. Yani tekrar tekrar bunu her yerde vurguluyoruz. Tekrar söylemek zorundayız bence. Yani inanılmaz iyi kukla oynatıcılarımız vardı. Evet söylüyorsunuz. Ve onlar çok da iyi oyuncu oldukları için aslında anlatmak Hı -hı. istedikleri şeyi... Çok doğru bir şekilde anlattılar çünkü kukla da aslında oynatırken de dikkat etmeniz gereken şeyler var. İşte hareketleri bir tık daha büyük yapıyorsunuz, yaptığınız Aha. hareketi bir tık geri çekiyorsunuz vesaire. Siz onun neden o kadar tatlı olduğunu anlamıyorsunuz ama kukla oynatıcıları çok iyi bildiği için bir süre sonra dalıp gidiyorsunuz. Ee, güzel resimleri var kuklanın sonuçta elinize giydiğiniz bir şey olduğu için olabildiği kadar bel plan. Ee, Elleri çubuklu bizimkilerin işte bir tanesi iki, iki kişinin oynattığı bir kukla evet. diğerleri genellikle bir kişinin hakim olduğu kuklalar hı hı. Ee, gibi şeyler aslında hani kadrajı oyunculuğu kendine özgü bayağı. Burada biraz da spoiler vermek gibi olacak mı bilmiyorum ama hikayenin görece ortasında karşımıza çıkan bir karakter var onun hareketleri biraz daha farklı sanırım hmm. Yumurta hmm. içinde <gülüyor> olan. <gülüyor> E o, el kuklası mı? Tabii tabii hepsi el kuklası. Aynen öyle. Ama işte şey karakterlerin fiziksel tipine göre hı hı. E, onların çözümlerini de bulduk. Hı. Yani her her biri el kuklası e, ama her birinin fiziksel özellikleri birbirinden farklı. Ona göre de tasarlanmaları gerekti. Nasıl oynatılacağı ile ilgili ama evet. el kuklaları. Kuklalar sizin tasarımınız mı? Evet. Hı hı tek tek bir, kaç kukla, kukla merak ettim kaç bu arada bir yerden söyle mesela Bakiro, çatının be, üzerinde de biri çıkınca Evet dedi. aynen <gülüyor> daha ne evet. kaç tane çıkacak Yani iki girolasyon yapamıyoruz. Kukla çok kadar Geç, 40, karakterimiz güzel var. Kukla evet. Elinize sağlık. Şimdi peki bu, altyazı sinema dergisindeki söyleşten ufak kopya çekeceğim. Ee, orada bir takım icatlarda bulunmak zorunda kaldığınızdan bahsetmişsiniz. Çekim e, aşamasında. <gülüyor> Siz dinasınız. Sanırım ne, Yonca Hanım'ı söylüyorum. <gülüyor> bu, işte, mıydı? Yani hani dedin ya iki, iki günde alıştım aslında kuklanın kabiliyetini anladım diye. Ee, zorlayan oldu mu kuklalarda çalışmak konusunda? Yani, da çekmek ya da. yani e, ben benim için çok harika bir deneyimdi. Bir, bir zorluk gibi hatırlamıyorum o günleri. Çünkü e, çok yakın <gülüyor> günler aslında ama... ...bakınca da o günlere dönmek istemem. Çünkü çok zorlu... E, ...yani uz, zorlu derken uzun böyle bir evet. yoğun bir süreçten geçtik. E, şimdi onları geride bırakmış olmak güzel artık bir şey... ...bir, böyle bir film sahibiyiz yani. E, zorlu diyemeyeceğim ama çok e, yoğundu. Benim için e, yeni bir şeydi. E, ama adapte olması çok kolay. Yani aslında... Bizim filmimiz kukla filmi, karakterler e-kuklaları falan evet ama e, film baktığında e, sinema perdesine yakışabilecek bir prodüksiyonu olan, e, harika bir dramatik yapısı olan, e, normal e, bir insanla ya da bir animasyon filminde yapabileceğin her şeyi e, yapabildiğin bir film haline geldi. Yani biz bunu hedeflemiştik. Evet, e, evet. E, en, en sonuçta ulaştığımız şey de bence bu oldu. Bu da e, çok önemli bir değer. Yani e, hakikaten bu başka bir filmden... ...senaryo ve prodüksiyon anlamında farklı değil. Böyle büyük bir sinema filmi bu. Hı hı. Bu arada animasyondan nasıl ayırıyoruz tanım olarak? Çünkü bu kez zaten izleyici olarak çok zor. Yani hı hı. animasyon izliyormuşsunuz hı hı. gibi... E, siz nasıl ayrıştırıyorsunuz? Evet, teknik olarak ayırabiliriz Sadece bence. Olarak. Ee, animasyonda birazcık daha hani... Adı üstünde biraz kare kare bir çalışma iyi gerektiren bir şey. Kukla o anlamda daha re real daha time çekilen anladım. bir şey. Evet. O real time'da da aslında hani yine insanın hakim olduğu, hani onun oyunculuğunu birebir hani aynı zamanda aktardığınız bir şey olduğu için evet. belki öyle ayırabiliriz hani. Olabilir ama hiçbir zaman böyle bir nasıl diyeyim tiyatro perdesinde izliyor musunuz asla. Ay, yok, bayağı kesinlikle geçmez evet, öyle bir şey. Yok, evet. Çünkü o, yani bu bir sinema filmi gerçekten hatta böyle ee, ...az önce saydığımız imkanlarının dışında hareketler de yapıyorlar... ...sinema teknikleri kullanılarak yaptığımız şeyler var... Hı. ...yani zıplamalar, uçmalar evet, vesaire evet, filan... Evet. ...hepsini onların bayağı bütün... <gülüyor> Hiçbir efektten kaçınmadan... Kaçınmadan, <gülüyor> kaçınmadan yani... <gülüyor> <gülüyor> ...elimizden geldiği kadar... ...tüm e, imkanları e, Evet. <gülüyor> ...yapmaya çalıştık. Harika. Burada seslendirmeden de bahsetmek lazım galiba... ...çünkü onlar evet. da gayet başarılı. Çok önemli bir de evet, evet. yani... ...o dünyayı kurgularken... ...yakıştırdığımız sesler vardı. Çok başarılı. En başından itibaren. En başından itibaren. Bir kısmı da daha sonra da sonra değişti. Sonra oldu evet. ama... ...beni ana kadromuz... ...işte zaten... ...kukla oynatıcılarımız da... ...seslendirme kadrosuna <gülüyor> katıldılar. Ee, önceden eklenen... ...yani önceden düşünerek zaten... hani ...Yekti Ajanset gibi isimler... ...sonra arada... Ufak tefek sürprizlerimiz var. var ee, şey. Mesela Bağnu Güven gibi, Fatih Ürek gibi, Hayko Cepkin gibi bayağı, ee, bayağı sürprizli ama bayıla bayıla <gülüyor> çalıştığımız, evet. onların da sevdiğini. yani O bakımdan şanslıydık katıldık. yani evet. çünkü projeyi gören herkes Hı. olmak istediği içindi. Hani, Ezgi Mola. Yani. Ezgi Mola evet. Ola. Yani olmak istediler ee, sağ olsun var olsunlar yani. Evet. Ya yani bu şöhretli isimlerle yani bu çok yakından tanıdığımız şöhretli isimlerle seslerine çok aşina olduğumuz çok değerli e, dublaj evet. sanatçıları da bir araya geldi. Yani onların böyle bir kırması, armağanlanması var evet. ses tarafında. E, çok Kuş, mutluluk verici. Umur Zeyno. Zeyno Eracar. Evet. Özgür Özgür. Dural. Zaten dublaj yönetmenliğinde yaptı. Yani evet bir de filmin öyle bir Tabii, tabii. Evet. de. Kesinlikle. Evet. Ayrıca başka bir hikaye gibi hatta neredeyse. Evet. Ama hı. şeyde evet. işte, kuklaların iyi oyunculuğunun da aslında hı hı. dublaje çok faydası oldu. Yani orada onlara oyun verirken seslendirenlere. Hı hı. Hepsi de öyle dediği için rahatlıkla ifade ediyorum. Hı hı. Ya çünkü o, onun insanların yani profesyonel dublajların büyük bir kısmı aslında bu yurt dışından gelen büyük animasyon prodüksiyon şirketleri var ya onların çektiği <gülüyor> filmlerin hepsini aslında konuşuyorlar bu insanlar. Evet. Dolayısıyla da onların ellerine aslında genellikle hani hem oyunculuğunu bitmiş olarak gördükleri hem işte bütün her şeyi bitmiş olarak gördükleri sesi üzerindeki sesi de evet bitmiş olduğu için <gülüyor> onu da referans aldığı işler görüyorlar. <gülüyor> o anlamda onlara çok ciddi bir sürpriz olmadı. Hı. gerçekten oynatırken kuklacılarımız konuştular kendi konuşmadıkları karakterleri de o sırada oyun sırasında pilot ses aldığımız için ama birçoğu da gerçekten hani bayağı başarılıydı yani o anlamda da hani dublaje da yardım eden durumları oldu evet. kuklacılarımızın evet. Elinize sağlık diyelim ee, biz Görme şansına eriştik çünkü... Çok teşekkürler. ...burada karşılaşalım diye. Ama gideceğiz sinemada da bir daha <gülüyor> isteyeceğiz. Yaşasın. E, bu cumadan itibaren... 12 Aralık'ta değil mi? Evet. evet, 12 Aralık Cuma. Yani Türkiye çapında 70 ve aşacağını düşündüğüm sinemada Hı -hı. gösterime girecek. Bekleriz. Çekimden sonrası nasıl oldu bu arada? Şimdi Rimolar ve Zimolar bir destekle e, gerçekleşti. Kültür Bakanlığı. Evet, Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle evet. oldu. Ama yani... Herhalde daha daha da serti vardır dışarıda. <gülüyor> yani sonuçta tanıttığım vesaire olarak zorluklar oldu yani ilk kupa binmamasını herhalde. Hala uğraşıyoruz. Ya ha. şöyle çok gerçekten severek katılması... yani ekip ve herkesin hemen hemen çok severek katılması... Tabii çok büyük şansımız oldu. Hem projeyi sevdikleri için karakterlere, hikayeyi sevdikleri için. O anlamda aslında ekipteki herkes neredeyse filmin destekçisi diyebilirim yani Hı. o tip bir çalışma oldu. Ee, sonrasında da işte e, ulaşabildi yani filmin ulaşabildiği şu ana kadar herkes de çok severek yine e, arkamızdalar. O Hı. anlamda. İlk proje Sürpriz. olmanın bir şeyi var yani e, sürprizli bir yanı var yani evet. e, gezerken proje ilk yapmaya çalıştığımız zaman ilk gezdiğimiz insanlar hani hep mutlaka şunu soruyorlar hani bir benzeri var mı ya bunun? <gülüyor> Yok ya, yapılmadı mı bu daha önce? Yok e, sürekli hani bu, bu durum var e, hani evet yapılmadı evet yapılmaya çalışılıyor evet. E, hani bundan sonrasında bu işi yapanlar için belki de hani öncü bir proje olduğu için belki onların işini birazcık daha kolaylaştıracak ama Hı -hı. onun dışında Hı -hı. hani biz baya hani çabalarla yaptık diyebiliriz aslında <gülüyor> evet. yani. Evet. Peki yani şimdi sizin bir ekip olduğunu söyleyebilir miyiz? Bundan sonra kukla filmi olmasa da bilmiyorum. Belki başka bir e, animasyonlar i̇şte <gülüyor> Şartlarda anlaşırsak kadın olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bekliyordum. <ben>. <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır, mesela hani bir stüdyo gibi bir şeye ulaşma fikri var mı kafanızda? Öyle çıkmadı <gülüyor> evet, ama bu proje özellikle yine ben bu projeye döneceğim. Devam edebilir gibi görünüyor <gülüyor> ee, inşallah. Yani hani evet, primolar çok... ve zimolar. Evet <gülüyor> ee, çünkü proje yapısı itibariyle buna müsaitler. <gülüyor> ee, e, öyle olursa da tabii ki biz hani çok şükür birbiriyle geçinen iyi bir ekibiz yani neden olmasın. Hani. <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Ee, gel biz sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İkidecekleriniz biz <gülüyor> varsa bizim aklımız yetmiyor. Şu aşamada heyecanlar. seyirler. Evet, bu cuma günden itibaren kasabada Barış Rimolar ve Zimolar bir müzik dinleyeceğiz sanırım filmden. Filmin de müzikleri vardı. Hı hı. Altta eşlik eden. Hepsi orijinal. Filmi özel. Evet. Çok Neyse bu film için <gülüyor> beslenendi. Hı hı. E, e, i̇simleri belki söylemek lazım. Kerem Doğrar, Elif Bileda yaptılar. Peki, onların da ellerine sağlık o zaman. <gülüyor> İsmet Kurtuluş, Nerminer ve Yonca Ertuk bizlerle beraberdim. Görüşmek üzere diyelim. Hazır mısın? Değilim. Köl bizi bekliyor. Sen git ben seni Hı. tutmayayım. Hı. Aa, aa. Aşk, macera, aksiyon, heyecan hepsi burada. Ya of gitmesek olmaz mı o da her yer kaya sonra başımıza güneş gidecek hemen yerde kalk düşme Ben yorup kalk düşür böyle ütük <gülüyor> bütük münek vantuzsak kim olduğumuzu göstereceğiz ya göstermeyelim ne gereği var ya vantuz şöyle gidebiliyorsa biz de gideriz <gülüyor> ya şey evime döyser acaba bizi kimse durduramaz ya bir dur ya! Nereye gidiyorsun? Tempo! Tempo! Tempo! Tempo! Ya, beni burada yalnız bırakma ya! Ay, ay. Hadi ya, çabuk! Ya bir dur! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dostum sana söylemiştim. Çöl çok eğlenceli olacak demiştim. Evet dostum çöl harika bir yermiş. Ha, sana demiştim dostum daha iyilersin de o kadar çok eğleneceğiz ki. <gülüyor> Süpermiş. Ha, hazırsın değil mi? Hazırım dostum. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Yani, ee, biraz sıcak ama güzel.